Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar 1, 2, 3, 4 İyi kalp insanlar hepinize günaydın Modern Sabahlar Devam ediyor. Oktay Demirci Stüdyomuzda Fahir Öğünç ızdırap çavuşu olarak bu gece e, oğlunun etkisinde hakikaten de yalnız Fahir askerliği şey yaptı ya teğmenlik. Evet. O yüzden başında bir ızdırap çavuşu lazımdı. Hakikaten de iyi oldu yani. Kimsenin yaşamadığı şey yani böyle rahat rahat. Tabii yani canım. Tıkır tabii, tıkır askerlik yaptım tabii. falan filan diye dolaşıyordu. Ama o hızlı çavuşu bir yerde hayatının bir noktasında çıkar karşısına. Feridun Düz aç e, kasediyle gelmişti ha. biliyorsunuz sevgi dinleyiciler. Koysun şimdi kolaysa Feridun Düz aç kasetiyle. askerden ve çok mağdurum diyerek gelmişti. E, mağdurum da mağdurum. Ama sonra Lafını biraz sohbet sonra etti. Sonra sohbet edince hiç de mağdur olmadı. Ortaya çıktı. ortaya çıktı. Ee, başına geldi işte. O sabittir. Günaydın sevgili dinleyiciler. 10 Aralık vermiş miydin tarihi bugün? Vermiştim ama bir kez daha ver. Oktay. Bir kez daha veriyorum utanmadan. 10 Aralık Salı bugün. Dışarıda Şu anda, e, dışarıda sıcaklık 3 derece görünüyor. Sıcaklık demeye değmez ona. Ben sana Hakikaten. söyleyeyim. Kar yağışı aralıklı. Yarın daha soğuk. Eksi dört. Perşembe eksi beş. Çok soğuk. Cuma soğuk. Daha da soğuk. Cumartesi insan yaşamıyor şehrimizde. Soğukluğuna erişecek. Ama yani hava bütün bunlar durumu. olurken de tepede güneş olacak. Enteresan. Bizim mahalleden başladığını düşünüyorum. Tenekeli mahalleden bahsediyorsun. Şehre, şehre yayıldığını düşünüyorum. Ankara'da 50 santimetre kar olacak diye bir şey duydum ben. 50 santimetre. Gayet Gerçek güzel. Gerçek mi bu yoksa böyle tamamen... 3 santim 5 santimden başlayarak 50 santimlere çıkan bir dedikodusu mu karın? Çünkü kar biliyorsun dedikoduyla da gelir. Dedikoduyla da gelir. Önce mi? dedikodusu gelir sonra şımarır kendisi gelir. Ve de sohbette de e, ne derler? İnsanlar bazen dizginleri eline almayı istiyorlar. Yani evet. böyle büyük vurmak istiyor. Sen bana gelsen şimdi mesela sabah sohbetimizde Abi bizde... bir karış kar olacakmış falan. Ne bir karış iki karış. Desen? Sen mesela benden lafı yedin. Gittin şimdi başkasıyla sohbete gittin. Bu sefer iki karış diye açacaksın. Açacağım şeyi. ondan Gene sonra. Gene benim gibi bir adam çıkarsa karış. iki seçen. karış? Üç karış. Birazcık santimetreyi metreyi bilenler böyle konuşuyor. Karıştan Biz, karıştan. Biz karıştan marıştan konuşuyoruz. Demek ki e, ölçü birimlerine hakim olan birinin uydurduğu bir şey mi 50 santim? Ya da el birliğiyle uydurulmuş bir şey herhalde. Ya da şöyle bir tavsiyede bulunabiliriz dinleyicilerimize. Lütfen ölçü nedir bilenlerle sohbet ediniz. O da doğru. Bu da doğru. Bu da. O, o, o da o da iyi bir yaklaşım. İşte emin olamıyorsun kim ölçü biliyor kim ölçü bilmiyor kim kafadan sallıyor kim gerçekten doğru bir bilimsel verilerle konuşuyor onu bilemiyorsun onu zamanla mesela hani bugün diyerek tekrar gidip yüzüne yüzüne bağırabilirsin mesela 50 santim lafını çıkaran adamı. Hakikaten öyle yapmak lazım aslında üşenmemek lazım yani. Ee, benim ama nasıl gücümü... olsa yağmadı deyip kapatıyorsun konuyu kendi dünyanda belki ama olmaz. İşimi gücümü ayarlayabilsen ben şimdi yarın öbür gün çıkmaya başlayacak. 2013 medyumları. 2014'te şu olacak, bu evet. olacak falan filan diye. Onları bir kaydedip sonra yüzlerini vurmak isterdim ama işim var, gücüm var, uğraştığım şeyler var. Ben medyumları o zaman sen alıyorsan ben de renk uzmanlarını alayım. Çünkü onlar daha az. Az, doğru. Renk uzmanları hem de daha net konuşuyorlar onlar. Ama onların da tabii kötü tarafı şey, ne derler, mevsimi yok, şey yok. Beynel, Her zaman uzman onlar. Beynel Milen onlar. Beynel uzman. Nasıl mesela e, Güzel Bahçe Anadolu Almanca bölümü vardı ve ona girerken şey yazardı, girişte. Beynel Milal değil. Doğru. Çünkü biraz daha biliyorsun puanı düşüktü yani. Ama o, Beynel şimdi, Ama Beynel değil diye böyle geç. O uzmanlar da öyle. Yani bilmiyorum, örnek tam... ...sağlıklı bir Fahine örnek yok olmamış olabilir. Güzel bir örnek versin tam buna <gülüyor> evet, uygun bir örnek. Onun boşluğunu e, herhalde e, programda hissediliyor. E, ama yani haftalar sonra e, fark etmişsindir... ...ilk defa Deniz Atlas bugün kendi evinde kaldı. Kendi evinde kaldı hakikaten de. Ağırlıklı olarak bizde takıldı Deniz Atlas'ın. Isdırapça bu şu rütbesi. <gülüyor> Nüfus cüzdanı çıktı biliyorsun. Çıktı mı? Tabii. Dün mü? O iyi oldu bak. Dün çıktı galiba evet. Çünkü Dün çocukta çıktı. da böyle bir huzursuzluk vardır. Yani ben e, takip ediyorum neredeyse iki haftadır evet. uyuyamıyor, uyuyamıyor falan. Neden? Çünkü çocuk bu adam beni nüfusuna kaydettirecek mi ettirmeyecek mi? Bu çocukta onun onu gene, tamam kucağına alıyor, besliyor falan filan evinde tutuyor da çocuk akıllı yani diğer bebeklere soruyor. Ne yapıyor sizin nüfusa kaydet, 3. gün kaydedil falan filan diye. Onun gerilimi vardı. Herhalde bunu mu bekliyordu Fahriye ev almak için? Müfessit almadan eve almıyorum seni gibi böyle bir şey olmuştu, olmuştu. Evet. üçüncü bir adam evde. Çünkü dün bana telefon etmedi. Oktaş'la bırakabilirimizi. iki gün önce yine telefon etmişti. Ee, dedim abi dik duracağız, dikleşmeyeceğiz, dik duracağız, dik dedim. Anladı bu sefer. Anladı. Evet. Yani anladı çünkü yayında falan da konuştuk ya. Ben mail attım bir daha. Oktay sana bir şeyler geveldiğini de bunu demeye çalışıyor yani. Onun da yardım. Orjinal lafı mı attın? Aha. Abi işte o çok etkili olmuş demek ki. Ee, dün hiç telefon bile etmedi. Yani büyük ihtimalle nüfus yüzleri kapı gibi nüfus yüzleri var diyerek e, deniz atlası kendi evinde ne yapmaya şey yaptı, razı oldu, <gülüyor> uyutmaya, <gülüyor> uyutmaya razı çalıştı. oldu. Ne kadar başarılı oldu onu zaman gösterecek. Hadi bakalım, o zaman e, bir haberle başlayalım bugün. Bugün gazetelerin ilk sayfasında Mustafa Balbay'ın tahliye edilme haberi var. 4 yıl 277 gün sonra... 5 yıl yani artık yani evet. şeye gerek yok. Hakikaten de e, herkesi sevindiren bir tahliye oldu. Ve e, oğlu Deniz cezaevine girdiği zaman 8 aylık olan. 8 aylıktı değil 8 mi? 8 aylık ben 5 aylıktı aylık hatırlıyorum Deniz, ama hakikaten ufacakmış. İş şimdi 5,5 yaşında, defa, 5 ,5 yaşında e, Deniz onunla karşılaşma babasının ama. evinde görecek yani şimdi aklı erecek bir şey. Zaten onlar da yetişmiş o fotoğraflar. Kavuşma anı diye böyle bir fotoğraf var. Hakikaten de çok duygusal dakikalardı. Canlı yayınlandı. Canlı yayınlanması gerekecek kadardı. Böyle insanları heyecanlandıran bir şeydi. Geçmiş olsun diyelim. Geçmiş olsun diyelim evet. O yüzden bir sevinç var bugün. Hı hı. Ee, bu uzun tutukluluk süresinin sona ermiş olması. hala belli değil değil mi? Ne oldu? bir yani şimdi... kararım. <gülüyor> Hüküm giymeyle ilgili bir şeyler çok teknik şeyler var da e, hüküm giymeden önce milletvekili olduğu için ve o sırada uzun tutukluluk yaşadığı için böyle bir mağduriyeti tabii gidermek tutukluluğun adına tutukluluğun makul süreyi evet. açtığı ama açtı. sadece bu e, tabii ki, Mustafa makin. Balva için geçerli değil Evet. pek çok e, siyasi ve diğer açıdan da yani şimdi siyasi suçlular e, daha doğrusu siyasi tutuklular hı hı. çok tartışılıyor işte e, gündeme getiriliyor ama Uzun tutukluluğu yaşayan sadece onlar da değil aslında bizim böyle bir tabi çok var sıkıntımız var çok insan hakları ihlalinin en önemli, net örnek en tepedeki düzgün işlemeyen bir sistemin evet. göstergesi bir taraftan da İstanbul'a turist akıyormuş bu sene. Ee, bir... Yani akacak mı? Böyle rezervasyonları mı aldılar yoksa kış ayında beton bir taksim görmek için mi gidiyorlar herkes? Herhalde. herhalde ondan böyle bir şey meydanda Acaba olamaz. Şey mi? Olursa nasıl olur diye onu mu görmeye çalışıyoruz? Paten yaparız falan. Orası iki gün sonra buz tutacak en güzel paten pisti. Çünkü ben görüyorum filmlerde falan. Mesela New York'ta olarak centerin Center'ın ne Tabii güzel orada da şehrin var. göbeğinde bir paten pisti var. Evet. Bizde öyle yok. Ama iyi tanıttı İstanbul. Yani o taçtım güzel, yani güzel beton, beton döküldükten sonra çok Mesela Ankara'da da var. Ankara'mızda da var. Yani tam o Atatürk Bulvarı ile Akay'ın, e, Akay yokuşun kesişiminde. Hı hı. Biliyorsun o bir şey var. Evet. İki yaya geçidinin arasındaki üçgen bölge diye geçer. Hı hı. Çok güzel bir yer orası. Orada mesela tam orası Kaykay alanı. Yani, yani onun gibi yani, bir alan daha yaratılmış Var orada Kaykay Şehrin yapan. ortasında bir Neresi? ada. Neresi? Gökkuşağı. Danmeli kütüphanenin oradaki. Evet orası da, da değeri bilinmeyen de. alanlardan Orada bir tanesi. da herhalde turist akacak yakında. Orası da değeri bilinmeyen. E şey çok güzeldi Eskişehir yolundaki o ben şey. Ben şimdiden korkuyorum. O mavi şey vardı ya. Mavi bina. Oraya tamamen yapayım. kaykay alanı yap kafes yapılacağını. Kafes alanı diyorsun. Kafesi diyorum evet. Dicle mavi o, kafes. Modern şehir. Onu dedi, yıktılar. Birileri gösterdi. tahammül edemedi. Şimdi mesela Göbekli Tepe'yi kazdılar ya. Buldular evet. böyle. Evet. 11 bin yıl öncesine. Ozanıyor büyük ihtimal dediler burası insanların toplanma yeriydi bir tapınaktı evet. falan diye yorumlamaya çalışıyorlar. Yarın öbür gün bir şeyler olsa böyle bir insanlık bir şey yaşasa bir çöküş ve sonrasında yeniden bir sıçrama. Evet. Ankara'yı kazdıklarında bazı yerleri bulduklarında nasıl yorumlayacaklar? Yani, yani şu... milli kütüphaneyi mesela bundan bin yıl sonra birisi toprağın altından çıkarsa milli kütüphane olduğunu anlayacaklar ama Hatta orada böyle belki şeyi de görecekler. Tarihi kitapları kilo, kiloyla satan hı da görecekler bir tarafta. Ama hurdacıya satanı diyorsun. Burada 27 ton kitabı satan. Hurdacıya sattıysa zaten çok acı ama galiba sahaflara satmış. Yani sahaflar en az milli kütüphanenin kıymetini bilmediği kitapları sahaflar biraz kıymetini biliyordur. Yani ucuza alıp kıymetini bilenlere satıyorlardır. Belki öyle hurda bir fiyata satıldı ve hurdacılara satıldı. Kilosu 15 kuruş. Hı hı öyle satıldı. Net de o hurdacı ama... altında çok değerli sahaflara mı aldı? Vallahi. Aldı umarım bilmiyorum. hakikaten hurdacı tiplemesi yapan sahaflar o kitapların gerçekten kıymetini bilenler 15 kuruşu alıp evet. yine kıymetini bilenlere satmışlardık. Satılan tabi milli servet el değiştiriyor ama en azından kiloyla kağıt satıp da şey gazete fiyatına gitmiyor tarihi kitaplar diye bir Mesela, ufak kesinlikle. Mesela tamam ama yine de milli kütüphanenin belli yani Ha Ne ya. oldu anlaşıldı. Tamam. Oradan profesör 200 metre aşağıda değişik bir yapı keşfettik falan diye. O gök kuşağı denen şeyi bulduklarını burası nedir falan diye nasıl çözecekler Şeyi o? dediğin yapıyı diyorsun değil yapı mi? Yapı nedir burası yani? Ama alışveriş Abi orası ne biliyor musun? Değişik ışıklar yapılmış. Demek ki güneşe tapıyorlardı belki ortam şey gelsin diye. Yani şöyle düşün. Senin sen pek mimari şeyin yok herhalde. Yani belediyecilikten sıfır, de anlamıyorsun. Sıfır, o da sıfır. Yani e, o yüzden ben sana biraz açıklayayım. Ee, şöyle bir şey o. Mesela e, bazı yapılar yani inşa edilir ve kullanılır ya. Evet. Bu e, Gökuşağ projesinin idası hiç insan içine girmeden daha doğrusu hiçbir insan içine girmeden ayak, en uzun süre ayakta kalabilen yapı olarak tarihe geçecek. Anladın Anladın mı? Yani e, insan o, yapısı bir şey. İnsan yapısı. Mesela dağlar ki, var öyle. Kul yapısı diye geçer. Dağlar e, var mesela. Evet. Hiç insan yok ama binlerce yıldır, yüz binlerce yıldır duran, duran dağ. Duran dağ gibi. Yani hı hı. Ve bu Peki dağın biz bunu neden ortasında olduğunu düşün. Yani bu kadar e, mucizevi bir şey, sen daha önce hangi şeye tanık, şehirde oldun, tanık oldun? Hiçbir şey Onu ben sana sormak istiyorum ve acele etme cevap vermek için zamanda vereceğim sana. Yani bunun o yapının iddiası o. Evet gerçekten. Anladın Şimdi böyle yani bakınca çok mantıklı. Arkeologlar araştırdığı zaman bundan bilmem kaç bin yıl sonra. Işte antropologlar musun, araştırdığı diyecek. zaman antropologların ...bildikleri şeyler alt üst olacak. Tarihi baştan <gülüyor> yazacaksın. <Tamam. gülüyor> Nasıl Göbekli Tepe bir şey olmuştu. Mosmorettin bir şey. Bir saniye diyerek... ...en baş birinci sayfaya dönmüşlerdi. Bu da öyle. Arkeologlar acaba... ...bozuluyorlar mı ya? Neye? Yani ben böyle e, pek çok hissi... ...aynı anda yaşadıklarına eminim. Göbekli Tepe bulundu. Mesela işte... ...karbon testi yapıyorlar değil mi şey için? Herhalde. Kaç yıl öncesine uzanıyor Hı -hı. falan filan diye. Böyle heyecanla yapıyorlar işte beş bin mi çıkar altı bin mi çıkar diye lak diye on bir bin yıl önce simülattan önce işaret edilince bir heyecan vardır en başta on bir bin yıl önce böyle bir medeniyet sonra da abi bütün şimdi kitapları otur baştan yaz şeylere... Falan, Vallahi falan. Öyle, öyle bir Hüsülen işte, de vardır da Stonehenge işte bu kadar yıl öncesinden medeniyet Burada başladı diyen adama kibar bir dille ifade edeceksin efendim Mısır piramitlerine nanik yapmakla Onu kibar bir şekilde nasıl yazarız onu Zaten orada şimdi ya Ortalık şimdi... karışık falan Bunlar he, arkeologların derdi mi yoksa ben arkadaş Tarihlememi yaparım kazımı yaparım Artık millet onlar da Başka yeri kardeşim değil mi şey Ya yaparım. arkeologların e, dertleri ne burada Mars, burada, burada burada masaya yatıracak durumumuz yok tabii ki ama bir arkeolog bile değiliz daha doğrusu değiliz o yüzden de dertleri onlar anlatsın ama ben çok üzgün olduklarını biliyorum arkeologların ya ve bu dediğin sebepten tarih değiştiğinde di hayır ya ondan değil çok değişik sorunları var çok değişik bir kere paraları yok çok net yani kazıyoruz ediyoruz küçük küçük fırçalarla kazıyoruz. Evet o da doğru. yani o yüzden çok çok değişik sıkıntılar var. Keşke öyle bir şey olsa da tekrar tarihi baştan yazsak diye. Arkeolog dediğin adamın en ediyorlar. çok uğraştığı şeylerden bir tanesi de hırsızlar. Ya bir bilim insanının en büyük derdi hırsız olur mu? Gece orada jandarma bekler bilmem ne o sikkeyi çaldı mı şeye girdi mi? Orayı kaçak kazıyorlar mı falan filan. Yani sen otur Ben or, askerdeyken tarihleme mi yapacaksın? Şeylerimi yorumlayacaksın? Hırsız mı kovulacaksın? Şimdi bugün 10 Aralık itibariyle Fahir'in askerlik anısını anlattık üstüne koyarken, ben de müsaade ederseniz biraz askerlik anımı paylaşmak istiyorum bu salı gününde. Ben beklemiştim biliyor musun? Anlatmış mıydım onu size? Hayır anlatmadım. Sen bir sadece çok... suç bastırma anılarını anlat Suç bastırma anılarını anlattım da. Çok ha, sen jandarma tar olarak tarihi... Tabi. Tarihi, bulunan tarihi eserin başında sabaha kadar Sevgili Sedat'la beklediğimizi ben hatırlıyorum. Ne bulunmuştu? Vallahi bir böyle bir e, ne deniyor ona bu hani m, antik tiyatroların var. girişinde olur ya böyle şey gişe üstünde <gülüyor> Gişe olur. İşte oradaki öğrenci tabelasını bulmuştu. <gülüyor> <gülüyor> Yok artık, ya böyle sütunların tepesinde olur ya kafalar. Ha, Aslan kafası olur başı. bir şey olur. Sütün başı mı deniyor? Galiba. Ne, ne kafası olduğunu bilmiyordum. Bir ne de kafası, o zaman bu kafası, kadar yaygın değildi o. bu. Bir şey kafası e, lafı. Ondan böyle ne olduğunu da bilmeden e, gömülüydü tabii. Yani gömülü olmasına rağmen sabaha kadar durmuştuk. Şey dedin oradan. mi sen? Komutan bunu zaten şey yapamazlar. Bu konuşmalar oluyor mu öyle? Onu Sedat dedin demişti. <gülüyor> Dedi. Onu kazarlar çocuk. Ha, aslında kazarlar canım yani o kadar değerli şey. şeye. E bizi oraya başına çaktıklarına göre... Herhalde zamanında, zamanında kazmışlar. kazmışlardı. Zamanında kazmışlar. O yüzden e, önemli bir şey. Buradan tüm jandarmaları <gülüyor> da sütun ba başını bekleyen tüm jandarmaları da selamlıyoruz. O sizin normal nöbet noktanız değildi galiba. Değil tabii canım. Tarlanın e, ortasıydı nöbetçi... ya. Nöbetçi de size bizim komutanımızın neresi sütun başı diye mi verdiler? Sütun başı dediler tarla da tutacaksınız falan diyerek böyle minibüslerle bizi... Götürdüler. Sonraki servis otobüslerle yapılmıştı. <gülüyor> Değişik ulaşım araçları Sabaha vardı. doğru otobüs vardı. geldiğinde karde. bize <gülüyor> almağa mı geldin dediniz mi? <gülüyor> Ay, o yüzden yani arkeologların sorunları bitmez Zeka. Hakikaten bitmez. Kolay gelsin diyoruz hepsine. Ve reklamlarla taşlandırıyoruz bu saati. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar. Radyo Tübrası Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanat severler Oktay Demirci'yle günün gazetelerine bakıyoruz. Buyursunlar efendim. Bugün 10 Aralık. Yani. Ama sen de bir espri yakaladın. Yani <gülüyor> dünya insan, dediğim, insan hakları günü bugün ya. Tartışılmaz bir doğruyu buldum. Onu ha söyleyeyim. Söyleyeyim. Evet, 10 Aralık. E, tabii arka arkaya söylemek lazım abi. Bir doğruyu yakaladıysan onu arka arkaya söyleyeceksin. Bugün 10 Aralık. Dünya insan hakları günü. Bugün pek çok e, yazar ortak bir e, şey yayınladı. Metin, metin yayınladılar. Ee, dijital, dijital çağda bir demokrasi savunması başlık metinde. Bizi izlemeyin, bizi takip etmeyin. Herkesin özel hayatı kendine e, şey veriliyor, mesajı veriliyor. Ama şunu da hatırlatırım, meşru hayat var, gayrimeşru hayat var. Ne kadar güzel söyledi. E, güzel cevabı da yapıştırdım herhalde dünyanın bütün yazarlarına, aydınlarına. Böyle bir şey söylenmemişti bu manifestoda. Ee, hatırlatmış Şu oldu Şu anda bütün manifesto çöktü <gülüyor> Resmen çökmüş oldu ee, Ve dün de bir rekor denemesi yapıldı Ve başarılı da olundu Ondan da bahsedelim ee, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te Hı -hı. Ee, Kentte bir araya gelen Aa, Türkiye'denmiş bu tiyatro sanatçısı ee, Deniz Barış'ta ee, Oganes Acinyan Evet Tokalaşma rekoru denemesine giriştiler ...ne kadar uzun tokalaşacağız mı? Evet. Sence ne kadar uzun tokalaşmış olabilirler? Valla ben e, bu rekor saat, denemelerinde... Saat bazında ver. Tamam rekor denemelerinde önce e, şeyimi pozisyonumu anlatmak istiyorum. Söyle. E, bazı akıllı adamlar kırılmamış rekorları fark edip... ...çok zorlanmadan mesela işte en yukarıdan atlama rekoru falan belli ya... ...onun metre üstüne çıkacaksın ama kırılmamış bir rekor varsa... Çok zorlanmadan 2-2,5 saatte rekoru tespit ettirip kitaba girme şansım var. Ondan sonra zaten Guinness'e para veriyorsun, gözlemci gönderiyorlar falan ya. Evet. Ben bunu 3 saatte tokalaşırım diğer adamın gözden para çıkarması lazım biraz. Yani sen şey mi diyorsun? Benim için Bu en sene değerli. En değerli geliriz biz kardeşim dedilerse. Benim için en değerli rekor 2 iki, 2,5 iki saatte kırılan rekordur. Tabii canım Eğer daha, da, daha da uzuyorsa o şeyini kaybetmiştir. Anlamını kaybetmiştir. Ya biliyorsun. ben yinese baş buyurun paranızı bana gözlemci götürün. Ne de ayakta terlik tutma rekoru. Efendim nasıl gönderirim kardeşim parasıyla değil mi diye ben o seneki kitaba girerim. Sen keşke ginesin şey olsan ya jürisi. Hakemi mi denir ona? Hakemi. Gerçi orada da Orhan Kural var galiba. Türkiye'deki temsilcisi Orhan Kural. O yazıyor. zaman o da olmaz. Çağırın Orhan Bey. Orhan Bey bakın terlik ayağımda. Yarım saattir hiç çıkmadı diye saldırıyorum gene de ha, Sen rekor denemesi yapan adam olarak diyorsun. Hı -hı. Ben hakem olarak diyorum çünkü hakemlerin baktığı şeyler arasında bu senin söylediğin yoktur eminim. Değişik bir bakış açısı getirdi. Ya hakemler yani... şey onu ben de yaparım deme şeyi yoktur hakemin. Evet efendim ben baktım 30 dakika boyunca hiç ayağından düşürmedi terliği. Evet, bu bir rekor herhalde çünkü daha biz görmedik yani Guinness gözlemcisi olarak bir saat ayağında tutanı görmediğimize göre rekordur diyorlar. Yalnız hakemlikte yeni bir anlayış ve çok zevkli hale getirebilir ya şey diye bakması sürekli hakemlik. Ben de yaparım. Onu ben de yaparım. O kafayla nasıl sattı <gülüyor> ben de atarım. Yap bak aynı ortaya yap aynısını yapamadın onlar aynısını yap diye hakikaten çok güzel Bana işte. yüksek atıyor yalnız. daha <gülüyor> Daha zevkli hale getirir de o uygulanır bir şey değil anladığım kadarıyla. Ee, tokalaşma yani, rekoru yoksa dönelim. bir buçuk saatte ben rekoru bağlamışlardır diyorum. Ya ben biraz ipucu vereyim sana. Ee, 35 yaşındaki Barış Beyli, 32 yaşındaki Acıyan e, hiç oturmadan. Hı hı. Oganes Acınyan. E, hiç oturmadan bu tokalaşma rekorunu yapmışlar. Sallamalı mı yoksa? Sallamalı. Hı hı. Sallamalı böyle ama yani... Nezih sallamalı. Bayram tokalaşması gibi. Anladım. Öyle Öşe, kurban, kurban pazarlığı gibi, gibi pazarları değil yani. Öyle değil. Ee, bazen sahneye konan sandalyeleri oturarak dinlenen ikili. E, oturmuşlar işte. Yani bazen oturmuşlar. Çok lezzetli olmamış. Yemek yok. Hı -hı. Ee, biraz abur cubur. Çünkü bir elleri boş ya. Evet. Hatta bir ara birbirlerine yedirdikleri de görülmüş. O zaman eğer ayakta durmaları falan Bunun dışında su su ve serbest. çay servis ikramdır. İkramımızdır efendim. Tuvalete Demir de. <gülüyor> Tuvalet yok. Tuvalet yok. yok. Çünkü iki kişi elleri bırakmadan nasıl hani birbirine yemek yedirir de öbür türlüsü de bir ihraçlık artık. Yine olur canım pis suvarını yaparlar ama yani şöyle bir şey var onu da söyleyelim. Ee, bu rekor denemesi Ermenistan Türkiye ilişkilerine dikkat çekmekle bir amaçtı. Evet, bir Ermeni onlar. ve bir e, Türk, Türk sanatçının, sanatçının, Türk tiyatro sanatçısının bu e, rekor denemesini beraber Yapmaları. Önceki rekordan ne kadar? Önceki rekor var mıymış? Önceki rekor var. Hadi ya o Tam zaman. Ben gibi. çünkü önceki rekor olmasa ben 45 dakikada bağlardım. Yani tuvalet falan da olmadığını düşünerek. Çünkü evet, 45. Ki... dakikadan sonra sıkılmalar başlar Oktay. Evet tahminini alayım kaç? Önceki rekoru söyle. <gülüyor> önceki rekoru söylersem çok yakın canım 25 dakika var aralarında yani. O zaman bir buçuk saat önceki rekor bir saat olsa bu da bir buçuk saat. 5 dakikada oturmayla kalkmayla herhalde geçirdin. Orada araba falan gibi. filan ya har O da hakem erken basmış. 1.25 bir buçuk de git. Yok. Önceki rekor 42 saat 35 dakikayken ee, dün kırılan rekor 43 saat. 43 saat ayakta kalmışlar. E, daha doğrusu tokalaşmışlar. E, dünya tokalaşma rekoru Tiflis'te kırıldı. Hayırlı uğurlu olsun. E, Allah bravo. Vallahi çok çok güzel bir şey yapmışlar. Yani Bir de böyle bir şeyi var. Bir havası var bu görüntünün. Fotoğraf var burada da. Yani böyle bir beyazları yani siyah elinmenlerle beraber. Denemesi ötesinde bir performans aslında. Tabii canım. Yani sandalyeye oturmaları şey yapmaları falan zaten alkışlanmış sonra. Ondan sonra bırakmışlar ellerini. Bir de şey de var. Yani Gürcistan'ın şu zamanda buz gibi olduğunu tahmin ediyorum ben. Yani Tabii, bunu böyle tur. yaz ayında Antalya'da babam da yapar. Ama düşününce bu kış ayında bunu yapmak ayrı bir rekor. Vallahi bravo. Tebrik ediyoruz kendilerine. Nefis bir görüntüyle beraber güzel bir rekora imza atmış iki sanatçımız. O zaman bu güzel fotoğrafla ekrana getirebiliriz arkadaşlarımız. Hemen getiriyoruz. Yokmuş. İşte insan hikayeleri. <gülüyor> i̇şte ekranımız yokmuş <gülüyor> radyo programıymışız. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Sabahlar Radyo Tümrası Modern Sabahlar devam ediyor. Sevgili dinleyiciler size sohbetlerimiz sırasında stüdyoda yaşananlardan, Hayır, radyoda yaşananlardan da bahsediyoruz. Anlık gelişmelerden de bahsediyoruz. Bunu neden yapıyoruz? Bahsedecek konu mu yok? Hayır. Sadece konuştuklarımızı ne tip bir ruh halinde, ne tip bir ortamda dile getiriyoruz. Bunu da gözünüzde canlandırmanızı, öyle değerlendirmenizi istiyoruz. Ben mesela bu sabah bütün söylediklerimi şöyle bir ruh haliyle söyledim. Karşımda kısa süre içinde orta düzey yöneticiliğe yükselmiş bir Oktay Demirci var. Hoş geldiniz bir kez daha. Çok teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. Kumaş pantolonuna geldi bu, bu sabah. Bu Oktay. konudan bahsedemedik. Ee, ama bahsetmemiz lazım. evet Sadece kumaş değil aynı zamanda kıllı pantolon diye geçer. Kıllı pantolon ama bugün evet. herkesin üstünde olmasını isteyeceği bir pantolon. Ben Belki gördüğümde Öncelikle orta düzey yöneticiliğe yükselmesine bir şey oldum. Kıskandım tabii kısa süre içinde. Ee... Ya orta düzey yöneticiliği diyorsun. Güzel siyah kazak. Yani bu kıllı pantolonun üstüne. Ee, güzel giyilecek tek bir şey vardı siyah bir kazak onun içine de onun beyaz, içine bir gömlek bir beyaz yaka gömlek. beyaz yakalıyım beyaz ben yakalı. diye bağıran bir e, kıyafet ama sıcak cili cili var değil mi o galiba da. şöyle söyleyeyim Ege Bey e, dışı seni içi beni yakar bu soğuk havada ve bu da zevk verir sana bile zevk verir hakikaten yani, ben de kıskandım yani gerçekten sıcacık Miflonlu, kırçıllı pantolon derler. Ben de gidiyorum bugün kumaş pantolon diyorum. Sadece kumaş alma Mesela ketenler var. Hı -hı. Onları satmaya çalışırlarsa hayır de. Hayır yün. Bundan istemiyorum. Kumaş yün. değil ya yün pantolon yün, evet değil mi? Evet ya yün. Adımız, adını doğru koyalım. Ve şey yani yün olup olmadığını, gerçek yün olup olmadığını satıcı sana şey derse oradan anda. Bu zaten mesela bu biraz dar mı ya? O zaten efendim şey yapar, bırakır kendini yün olduğu için falan. Dedi, hmm. Dediyse gerçek yündür o. Ama yok. Yok abi bunun yok. Yok <gülüyor> yo, bayağı oldu yani size falan derse o yün değildir abi. Tamam yün, yani? Yün pantoloncu her yerde var mı yün pantolon? Yüncüler var yüncüler ulusta. He yününü alıp ilk önce. Yo hayır canım direkt onlar pantolon da satıyor. Ha. Yani ben seni uğraştırmam git yün al ondan sonra. Bunun şey dinlem, falan filan. Yani bir de örgü pantolon var. Ben ilkokulda hatırlıyorum bazı çocuklar yerde. Örgü pantolon mu? Hı hı. Bayağı kazak örmek yerine anneleri mesela pantolon örmüş. Hmm. Öyle değil bu bayağı güzel kalite yani, yani duruşu dokuma, da güzel. Makine makine dokuması bu. Bu bayağı sık. Yani sık ve sıkı bir pantolon. Hakikaten çok da kıskandım. Çok teşekkür ediyorum olursa. yani kıskanma. Uzayan kol bizden olsun dediğini de duyuyorum iç taraflarında bir yerde. Bence sıcak bacaklar ee, öyle algılıyorum. Dostun sıcak bacağı değil dostun soğuk sözü yaralar benim diyorum bir Türkçesi. <gülüyor> Bir yani hakikaten... kez daha dediğim ilk kez diyorum onu. Çok böyle teşekkür ederim. sözü. Daha teşekkür önce... ederim. Daha cazından duymadan bir daha da duyamazsın. Bu kırçıklı pantolonların Kırçıklı evet. pantolonun bir tane mi? Teşekkür ederim. Yok, iki tane. <gülüyor> Sevgili dinleyiciler, Ege'nin kafa hareketini görmek. Keşke görse bilseydim size. Aynı ee, renk. Aynı, Aynı renk var. değil. Soket sırası farklı, rengi de farklı. Eee, yani onu, yani mesela onun kahverengi üstünü... tonlardan mesela. Hayır değil. O böyle yeşil gibi. Tamam işte yani, yani haki yani biraz daha yeşile çalı baktığın zaman bu da kahverengi değil ki ya bu da Yok gri. canım bu gri gri Bayağı siyah adı, mesela kahverengi, kahverengi kazan, yeşil pantolon kahverengi gene beyaz gömlek e, sabit aslında benim gönlümde yatan aslında oydu ama e, gerek hem daha soğuk havalar olursa diye e, sakladım. onu sakladım yeşilse yani e, ondan sonra hem de üstüne göre mesela bu olmadı aynı gün mi alındı bunlar? biliyorsun ben kıyafette kombine çok önem veriyorum <gülüyor> evet biliyorum hakikaten yani hem kombin <gülüyor> ama yani insan kombinin sağlarken de temel barınma ihtiyacını her zaman sağlayamıyor bu sabahki kıskançlığımın sebebi biraz da o havaya uydurmuş olmam mı havaya uydurmuş olma hem sıcak hem Jant'i hem de orta düzey yöneticiliğini çok, çok net vurguluyor. Çok teşekkür ederim. Ee, aynı gün mü alındı diye saçma bir sorun vardı. <gülüyor> Seni kırmamak için onu da cevaplayayım. Hayır. <gülüyor> Sen o zaman sinsi, sinsi kimseye söyleme. Mesela. Ya zaten o hediye geldi. Sen bir Öteki buçuk aydı. Ben bugün gideceğim telefon alacağım diye dolaşıyorsun almıyorsun ama. Gidiyor. Biliyoruz. uluslarda itfaiye meydanlarında yüncülerden pantolon alıyorum. Telefon alacağını biliyoruz bu ama pantolonlar demek ki sinsice alındı. Valla sinsice demeyelim yani ee, anlık alındı. Bir de biliyorsun çok kilo alıp veren bir adam olarak her bedene göre pantolonumuz mevcuttur yazıyor benim dolabımda. Ya bunlar vardı tabii ve canım, bunlar, bu, bu tabii kiloları canım. düşünmesini bekliyordu? Yani pek Her an bir şey için bekliyordu. Yoksa yani bu yeni... kilolara düşünmesi için bekleyebilir, havanın soğumasını bekleyebilir. Ben onu kıyafetlerimin yüzüne söylemiyorum. Sen şunu bekliyorsun seni o gün giyeceğim diye. Sen, bu pantolon... Sen her an hazır ol diyorum Sen kıyafetlerime. Sen pantolonu kaç kiloyken almıştın? 100 üstüyken mi? Onu Yoksa... hatırlamıyorum ya. Yok o... canım. Yok hayır. 6 iken. 106 iken. Yani... 0.1 tonun altındayken yani. Yani oraya düşüp ben şöyle güzel bir orta düzey yönetici pantolonunu alayım diye mi çıktın? Sen, yani bu pantolon orta düzey yönetici pantolonu değil. Bu pantolon şu kombinle beraber öyle oluyor. Yani sen bunu mesajımız spor bir... gibi. <gülüyor> ha daha üstüne ceket giysen üst düzey yönetici. <gülüyor> Öyle mi? Yani o da cekete bağlı. Yani bu tip genellemeleri böyle hemen yapmayın. Tabii doğru. Yani, yani ben... ceketi var, biraz daha uzun istersen ceketi var. Yani e, o yüzden yani o şey değil. Ama e, bunu ben e, 0.1 tonun altındayken aldığım bir dönemde. Ötekisi zaten hediye geldi. Hediye geldi. Kimden hediye geldiğini ben sana söyleyip şu anda iyice seni kıskançlık. E, sularında gömmek istemiyorum. <gülüyor> Şuanda söylemek zorundasın. Ben zaten daha fazla kıskanacağımı düşünüyorum bir şeyi. O yüzden e, rahatlıkla söyleyebilirsin. Yani onu ben söylemek Ye, istemiyorum. Yine senin gibi orta düzey yönetici olan bir arkadaşından mı? değil, hayır. Hı. İstersen sana e, stüdyo dışında müzik dinletirken dinleyicilerimizle paylaşabilirim. Eğer istiyorsa, o zaman müzik yerine reklam dinletelim. Ben o sırada öğreneyim. Bakalım stüdyoya döndüğümde ruh halim ne olacak hep birlikte göreceğiz sevgili modern sabahlar. modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. modern sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Gargara oldu falan filan oldu ve yeşil tüylü kırçıllı pantolonu kimin armağan ettiği öğrenilemedi. Neyse bu da Oktay'ın bir ayıbı daha olsun. Tabii insan üst düzey yöneticiliğe <gülüyor> yükselince değer yargıları değişiyor. Buyurun efendim. Ve arkadaşlarını çok çabuk e, hemen geride bırakarak yoluna... Çünkü devam etmek zorunda. Yani, yani devam etmek zorunda şey abi Makam adamı belli eder derler Yani sen alttayken <gülüyor> Ve resmen koltuk sevdalısı olduğum Böyle ortaya çıktı Alttayken şikayet ettiğin ne varsa Aynısını orta düzey yönetici olduğunda Ben sonuç olarak başladım. yalnızca bunu alt üst olarak Değerlendirmiyorum Orta düzey yönetici ne demek bu arada Tam ne bileyim abi? Müdür olunca mı orta düzey Genel müdür olunca üst düzey mi Üst düzey yönetici galiba orta da üst sayılıyor ya Yani mesela genel müdür yardımcısı da Üst düzey yönetici Evet, o zaman tamam. müdür onu, dediğin adam, müdür dediğin adam da üst düzey yönetici. Orta düzey yönetici ne? Kısım şefi mi? Galiba o yönetici olmayanlara dönüyor. Kendi kendini yönetme <gülüyor> kabiliyetine sahip herkes orta düzey. Yeni gelenlere falan. Mesela yeni gelenlere <gülüyor> laf eden adamlar olursa mesela onu öyle yapma, şöyle yap falan filan diye. Ona galiba orta düzey yönetici. Plan yani. varsa bilmiyorum. Ne demek orta da. düzey yönetici? Telefonumuz 210 30 30 iş dünyasındaki kademeler nedir? Ne noktada orta düzey? Veya sayı ile alakalı olabilir. Ben i̇şte maaşla alakalı. Sayı şeyle kor. Ben genel müdür. Ne kadar alıyorsun? 1500 lira alıyorum deyince böyle orta düzey yönetici. Onu diyor. onu sormadan da söyleniyor canım. Orta düzey yönetici yaftası yapıştırılıyor birçok kişiye. Şey olabilir mesela. Kaç kişi çalışıyor şirketinizde? Yönettiğin kişi sayısı. Ha, evet. Zaten. işte 4 kişi çalışıyor. Bir de ben 5 falan diyorsa mesela bir de şey var ablamız var altı falan diyorsa mesela o zaman orta düzey yönetici olabilir. Ama dur ya bunların hepsi tahmin tabi. Evet tabii bunlar için. tahmin. Günaydın efendim. Kimle görüşüyoruz? Hı. Maalesef. Maalesef. Bir kere daha üst düzey yöneticiler orta düzey yöneticilerin hı hı. Önünü adeta kesin. önünü kesti ve ee, şu anda ee, sesleri de kesiliyor orta düzey yönetici. İlla tanımı yapmak için orta düzey yönetici olmaya gerek yok. Günaydın efendim. Merhabalar. Merhaba. Merhaba. Kimle görüşüyoruz? Ee, ben Dinçer. Dinçer Bey hoş geldiniz. Kulumsal hoş bir değil. dünyada mısınız Dinçer Bey? Evet. Maalesef <gülüyor> öyleyim. Niye ha. maalesef? Ne kadar güzel birçok kişinin istediği şey... İstemeden abi, mi girdiniz abi, siz? Hasbel kadar mı girdiniz o dünyaya? Yo yo yo. Eee bayağı da kavramışsınız bakarsanız bile birilerdes ama az önce söylediğiniz gibi dışı e, sizi içi beni yakar. Ya ne güzel pantolon değil mi? <gülüyor> Kırçıllı pantolon. Dışı dışı <gülüyor> sizi pantolon... içi beni yakıyor. <gülüyor> Peki yani bu kurumsallığı şahı olan şirketler var ya kurumsallığı Türkiye'ye biz getirdik. Onlardan birinde misiniz? E, dibindeyim evet. Dibindesiniz. En, en böyle söyleyeceklerinizden bir tanesindeyim. Doğrudur. Peki ne pozisyondasınız Dinçer Bey? Orta düzey yönetici demek istiyorum. Kırçılığıları çekmiş. iki kişi arasında kaldım bu sabah. Ne noktada insan orta düzey yönetici oluyor? Efendim şöyle oldu. Şimdi e, orta düzey yönetici, üst düzey yönetici veya alt düzey yönetici diye bir şey yoktur. Kurumsal şirketlerde herkes müdür ve yönetici olduğu için bunun çay müdürü... E, genel Siz müdür de, olarak o, girdiniz anladığım kadarıyla. Herkes müdür girer müdür çıkar ama gerçek müdür bir tanedir sonuç itibariyle. Birbirimizi kandırırız ama. Stajyer ziyerde. müdürler de var o zaman. Tabii, tabii, herkes midir? Bana biraz orta düzey yönetici ifadeleri gibi geldi bu <gülüyor> ee, Dinçer Bey ne olur yani samimiyetimize istinaden söylüyorum bunları ee, yani herkes yöneticidir orta yoktur üst yoktur diyorsunuz ama bir üst düzey yöneticisiyle konuşan nasıl yoktur orta düzey tabii ki vardır falan diyebilir mi acaba diye bir şüphe oluştu içimde. Az parantez açalım o zaman orta düzey yöneticilikten kastettiği yani yöneticilikten kastettiğimiz şey sonuçta yönetmek. Tamam. Birkaç Orada olduğunu, problem oraya... yok zaten yöneticilikte problem yok. Orta ile üst ne şey var net farkı? Ee, üst düzey yöneticiler gerçekten peki anlamıyla yönetici olması gereken ve o şekilde ifade edilmesi gereken titirdir. Orta düzey yönetici şirketlerde parlak insanların daha uzun süre çalışabilmesini sağlamak adına verilmiş boncuklardır Hayır. De Maaş değil de size. ...boncuk verelim, paye verelim diyorlar. Aynen öyle. Aynen ama de, benim, de, an... benim, benim anladığım kadarıyla ama... Dinçer Bey... ...işi götüren de orta düzey yöneticiler. Tam olarak doğru ifade ettiniz. Aynen öyle. Peki Dinçer Bey, biz yani o kurumsal yapının içine... ...hiç giremedik de o yüzden e, çok sorumuz var. Bu kırçıldı patronlar Yani orta düzey <gülüyor> yönetici... ...kendi getirecektir diye bir şey mi yoksa... ...sözleşmede yani... Ne bileyim, Şirket veriyor mu diye mi soruyorsun abi? Siz hani bu <gülüyor> makamla beraber pantolonunu da veriyorlar mı? Ya da hediye çekimidir başvurularında nedir? Başvurularında eğer sevgilinize e, kıvrıtlı pantolonla geliyorum derisiniz, e, özellikle not düşüyor bunlar tabi ki. Seccici se se se olabiliyorsunuz bu, ha, bu adam. Ha bu adamda gelecek var diyorlar. Abi tabi kıvrıtlı pantolon giyiyor, bunu kesin biz size yaparız 5 besleneye hediye bakarlar. Hmm, çok güzelmiş. Çok güzel. Kaç ya? tane kıvrıtlı <gülüyor> pantolonunuz var? Sıfır. Sizin yok mu? Takım mı giyiyorsunuz evet. siz Dinç abiye? Takım elbise mi giyiyorsunuz? Sürekli. Evet sürekli. Yün takım var mı? Hayır maalesef. İçlik giyiyor musunuz peki takım elbisenin içine? <gülüyor> Hayır titriye, titriye iş yapmayı tercih Valla çünkü titretir o. Yani titretir yani. Hakikaten takım elbise naylon karışığıdır çünkü o. Yani e, şimdi birden kurumsal pozisyonlardan tekstil dünyasına geçmeyelim ama... Kolay gelsin diyoruz size bir orta düzey yöneticinin dramını çok, dinledik. Çok teşekkür ediyorum. Aklı olan orta düzey yöneticiliğe özenmesine öyle söyleyelim. Ama şu da var. <gülüyor> Belki kariyer basamaklarında üçer beşer tırmanmanızı engelleyen şey bu giyim seçiminizde olabilir. Bir kırçıllı pantolonla gitseniz çok şey çok demezler mi? Şey Dinçer bu Bey hakikaten... sizi de hemen müdür bey bir şey görüşmek istiyor. Bir pozisyon açıldı. <gülüyor> Ama bunu söylerken de yüzünüze değil pantolonunuza bakıyor mesela. Bayağı etkilenmiş. <gülüyor> Ya bunlar ama şaka değil. Gerçekten önemli şeyler. Yani maalesef tüm dünyada da böyle ama özellikle ülkemizde yekür kümye mevzusu hala aşılabilmiş bir konu. Hadi ya. Kılık kıyafet kurumsal şirketlerde çok önemli bir konudur ve basamak katlamada mutlaka destekleyici bir unsurdur alt parametredir. Peki efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Ben kolay teşekkür ediyorum. Efendim. Kolay gelsin efendim. Güle güle. Hoşça kalın Şimdi abi. erkekler tabii böyle. Kadınlar hani hem kadın olmanın zorluklarıyla uğraşıyorlar bir de pantolon mu giyecek? Ondan sonra başka şey kadın, mi giyecek? Kadınlarda tabi mı? Yani Kış geldiği zaman çok büyük sıkıntı. Isınma ve e, görüntü arasında bir karar vermesi gerekiyor. Bunlar kolay şeyler değil. Yani kurumsal dünyada sen mesela şimdi çaycısın diyelim. Tamam. Kurumsal şirkette. Ama kırçıllı pantolonu içe işte, üşüyorum kardeşim diyorsun. Hemen kırçıllı pantolonu anda, giyince hemen diye yıllardır alıyorlar. Yıllardır hizmet diye. vermiş adamdan daha önce müdür oluyorsun. Şirkette de huzursuz. Maalesef. Olayım. Günaydın efendim. Merhabalar ben Tuba. Tuba Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Ben bayan olmakla ilgili bu kıyafet konusunu birazcık... Hı -hı. Siz de tam kurumsal dünyada mısınız? Ya Evet öyle denebilir. Ben de öyleyim. Bir de orta düzey yöneticiyle ilgili tanımım da şu. Hı -hı. Ee, kendisi hem biraz ezilen üst düzey yönetici tarafından ezildikçe de altları da ezen bir kişilik olarak tanımlayabilirim. İğrenç, yani. bir, i̇ğrenç bir tanım yaptınız yani <gülüyor> Tuba Hanım tanım iğrenç değil de iğrenç olarak tanımladınız mı gibi geldi bana. Hayır, öyle demek istemedim sadece hani ortada olma psikolojisi hani bu gibi geldi bana. Anladım da <gülüyor> e eziyor falan ya. Sizin bahsettiğin şey askerdeki üst devre anladın <gülüyor> Ya bilmiyorum hani benim aklıma direkt geldi. Kıyafetle ilgili olarak da. Bir şey inanamadım. soracağım Tuba Hanım siz kendinizi nasıl tanımlıyorsunuz? Orta düzey yönetici mi yoksa? Ya da sen ne deniyor ve siz kendinizi nasıl tanımlıyorsunuz şirket? Yok ben yani orta düzeyinde... Evet orta düzey denebilir. Bak. Yeni nesil yönetici olarak tanımlıyorsunuz. Yani yeni evet. dünya yeni girmiş öyle evet, mi deniyor ne deniyor bilmiyorum. Öyle mi? öyle tamam. oluyor yani biraz gençliktan dolayı. Tamam pek. <gülüyor> peki nasıl giyiniyorsunuz şimdi kış başlarıdır şu soğuklarda? Evet, çok fena, çok zor bir konu ama kesinlikle Egeve'ye katılıyorum, içlik olmadan okuma kumaş pantolonlarla yaşanmıyor. Valla o benim fikrim, bir yanlış anlamı olmasın, <gülüyor> Nusret esprisine dönmesin seneler sonra. Yani, yok, ee... söylediyse çok gerçekti yani, yoksa donarsız ve donarak ölebiliriz. Evet, mi? içliksiz, Gerçekten. içliksiz, naylon karışığı takım elbise, tehlikeli. Siz ne giyiyorsunuz bir kadın olarak Tuğba Hanım? Ya ben genelde takım giyiyorum, işte gömlek, pantolon ve hep şeklinde. İçlik? Giyiyorum. Giyiyorsunuz yani değil mi? Ölürüm yani. Ölerim. Çok soğuk çünkü. Hatta ölürüm değil, <gülüyor> ölerim noktasına taşındı havalar. Çok hatta teşekkürler. Yıldır, iyi günler. Ha, bir şey söylüyordunuz. Bir şey, şey, şey. evet hakikaten lafı fazla. E, şey diyecektim, hatta yani şu an bile değil. Önceden başladım yani eksik olayına. O şey, ıı, soğuklar başladığı zaman o evet. takımlar gerçekten sıcak tutmaktan daha çok sizi yani donar halde tutuyor. Yani burada e, Tuğba Hanımın vizyoner kişiliğinin de bir göstergesi kariyer basamaklarında içtiği önceden geldi yani daha çabuk dış içine. görünüş dış görünüşe göre değil liyakate ve iç giyime göre şey yapılsa bir sıralama yapılsa Tuğba Hanım şimdiye çoktan üst düzey yönetici olmuştu. <gülüyor> evet öyle çok sağ olun efendim güzel, görüşmek üzere ederim, güle güle şu alttan düt düt e, dinleyicimizle alalım da çok hatta beklettik çünkü onu günaydın efendim günaydın kimle görüşüyoruz beyefendi? Doğuz Demir. Doğubay hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Günaydın Doğubay buyurun. Günaydın e, Oksay Beş. E, şimdi üst düzey yönetici olduğum için ben evet. doğal olarak. Siz üst düzey yöneticimsiniz. E, yani tabii ki. Herhalde yani e, sorduğum soruya bak evet. E, o yüzden hemen dedim bir müdahale edeyim. Buyurun. E, i̇nsanlar yanlış yanlış şey olmasın. Efendim para kim? Para mı? So, Valla bende bir 20-25 lira var şu anda. Yani yok o, o açıdan söylemiyorum. Yani şirket organizasyonu içerisinde yöneticileri yaptığınız bir yeni içerisinde para kimde? Para <gülüyor> işte. <gülüyor> ben, <gülüyor> ben mesela doğalgaz alacağım için şu anda benim 200 lira var üstümde. Ha işte güzel. Hiç şirketin parasıkında. Biz bayağı tamam. uzaz ya Doğu Bey bu dünyayı. O yüzden soru Doğru. soruyu anlıyoruz da, da cevap veremiyoruz. Sormayacağım, merak etmeyin tamam. yani Arkasında araba neredenlendiriyor. Para patronda mı? De... Yani o mudur? o üst düzey yönetici. Yok, tamam para bende arkadaş. Ama siz de şu işleri takip edin. Yani parayla uğraşan adam, üst düzey yönetici ha. adamla uğraşan adam, orta düzey yönetici. <gülüyor> bu kadar ne? Alt düzey yönetici diye bir şey yok aslında. Yani Anladım. o zaman kırçıllı pantolon siz diyorsunuz ki hiçbir belirleyiciliği olmayan bir şey mi? Aa, Hiçbir şey anlamadım. Yani kırçıllı pantolon giyiliyor ya bu orta düzey yöneticiler falan filan. Orta düzey yönetici işte uğraşıyor. Adamla uğraşıyor. İnsanla uğraşıyor. Diyenleriyle uğraşıyor. Yani işte kırçıllı pantolonla uğraşan orta düzey yönetici oluyor abi. Ha evet. vardı da tabii aslında bakın kırçıllı pantolon için herkes kendi pantolonunu giysen filan ya o nasıl bir kurumsallık anlamadım. Az önce bağlandın. Dinçer Bey bizeleşsen. <gülüyor> Dinçer Bey evet. Evet, özellikle direkt yani böyle kurşulu pantolon yardım yapıyoruz. Yani ha şeyde. Nele? Bu yapmadan kurumsal olmanın ben biz ...mümkünat olduğunu zannetmiyorum kendisi... Ne kadar <gülüyor> Hayır, güzel. ...kutucuk ve öneri kutucuklarını atsın bence. Ne kadar evet. güzel evet. bir tespit. Çok doğru. Vallahi Şirketici yazışmada bu gündeme getirilsin bugün. Evet. Ne oldu Şirket. bizim Kırçılılar? Kışın ortasına geldi. Bir şey diyeceğim Doğu Bey, Hazır sizi evet. bulmuşken bir sormak istiyorum. Parayla ilgilenen üst düzey yönetici dediniz ya... ...o ilgilendiği para o kendisinin parası değil değil mi? Şirketi parası. Bu yani, değil işte para e, hani kimin elinde bir şekilde dönüyorsa o ister istemez üst düzey bir yönetici olur. Yani işte o para dönen para o kurumsal yapının ya da kurumsal olmasa da o çalışılan yerin parası değil mi? E tabii ki. Ondan yani yoksa tamam. daha zengin olan iş yerine geldiği zaman otomatik olarak üst düzey yönetici olur falan gibi bir şey yok. Para... Parayı koordine eden adamdan bahsediyorsun. Koordine eden adam tabi o da üst düzey yönetici bir de artık hani üst düzey yönetici filan gibi sıfatlara ihtiyacı olmayan paranın sahibi var. Hmm, he. yani. Mal sahibi diye geçer. Mal mi? sahibi diye geçer. Yani öyle tabi ilk sahibi. Öyle düşünecek olursak. O öyle kimse üst düzey yönetici tepe düzey yönetici filan. Ha sonradan birazcık süslümler CEO filan diyorlar. Yok değil yok bildiğin patron yani O zaman yani Doğu Bey'in bu tespitiyle şu ortaya çıkmış oldu. Orta ve üst sanki birbirlerine göre böyle bir üstünlüğü ya da altında olan şeyler gibi görünüyor ama alakası yok. Birbirinden farklı şeylerle uğraşan ha, e, adamlar bunlar. Bakınca aslında hepsi aynı seviyede görünüyor. Şimdi sadece e, nasıl çerden bir bakış açısıyla değerlendirmek gerekirse bu çizgiyi çeken e, nasıl diyeyim bu farkı yaratan tamamen para. Para. Yani Halesi. pantolonun burada hiçbir şeyi yok diyorsunuz. Pantolon o artık sonradan gelen bir şey. Yani dediğim gibi yardım olarak. Hani para gelince zaten para pantolonunu çeker diye bir laf var. Onun da ne kadar doğru olduğunu bir kez daha görmüş olduk Doğu Bey sayesinde. Çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Evet, evet. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Pixelat radyonuzdaydım ama düğüle Modern Sabahları son dakikaları Oktay çok e, güzel bir başka dil olan İngilizce'den bir şarkı ile veday edeceğiz. E, o yüzden çok vaktimiz yok onu hatırlatmak istiyorum. Tamam. Hemen o bahsede. zaman veda edelim. E, Tarihi e, ver istersen. Vadedimizi da... e, vedamızı Türkçe yapalım. E, madem bir başka dilde İngilizce bir şarkı çalacağız, onu evet. Türkçe yapalım. Hı -hı. E, sevgili dinleyiciler, onaralık. Sağ olun. <gülüyor> Orada <gülüyor> çok iyi Ay, Buz gibi ya. hava ama buz gibi buz gibi demeden bugünü sıcacık geçirme fırsatı bulur ee, inşallah herkes. Çünkü önümüzdeki günler daha da soğuy soğuyacak. Evet, bu arada ben e, araç sahibi dinleyicilerimize e, bir uyarıda bulunayım. 3'e beşe bakmayın o cam suyuna aman ne gerek var çeşmeden doldurum derse donma yapıyor. Antifrizli suya muhakkak yer verin araçlarınıza diyorum. Ya o benim de başıma geldi. Senin de mi başına geldi. Benim geldi. Ben oraya antifrizi koydum. Yeterince koymamışım çünkü ben bir kokteyl tipi bir <gülüyor> şey. koydum bir şey yaptım. Ee, gele donmuş. Sapsuma koysaydın. Benim arabada da sigortayı yatırıyor donunca. Ege e, bu veda cümlelerine şu sıkıcı anlarını biz niye sanki hep bunu konuşuyormuş gibi hiç araba konusu konuşmayız yayının son <gülüyor> en çok akılda kalacak bugün şimdi bugün mesela ne günlerden 10 Aralık ya, salıya bugün gün, gün boyunca bu, ikinci bu kez düşünür. gitmek zorundayım ben şimdi şaşırdım veda et ya veda et bir gün